veya o meyvalardan sıkılarak elde edilen sularla abdest almak veya gusletmek sahih değildir. Tabi burada irtisar ifadesi kullanılıyor. Bir ma'tusire yani sıkılarak o meyvadan veyahut da o bitkiden suyu çıkarmak. Peki sıkma olmaksızın kendiliğinden çıkması durumunda bir farklılık olur mu olmaz mı? Bu noktada şarihler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 bir suyla abdest veya gusle almanın sahih olmayacağı mezhepte tercih edilen görüş olarak beyan edilmiştir. O yüzden burada bir sıra derken bunu itirazlı olarak değil vifaki anlamamız gerekir. Yani ne demek itirazi değil sıkılmakla elde edilen derken kendiliğinden gelen buradan itiraz edilmiş değil. Cefvel kalem ister sıkılsın yani ister insanların dahliyle oradan su alınmış olsun, isterse kendiliğinden oradan su gelmiş olsun fark etmez. Her halükarda ağaç veya bitki veya meyve sularıyla abdest veya gusl almak mümkün değildir. Daha neyle e, abdest veya gusl almak mümkün değil? Vela bir maa'in bir su ki galbe aleyhi gayru bir başkası ona karışmış ve karışan o şey suya galip gelmiş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 eza itibarla hangisi galipse hüküm ona göre verilir. Ama vasıflarda farklılık varsa, karışan nesnedeki ağırlılık yani hangi vasıflarda farklıysa o vasıf bu tarafta zur etmesi durumunda o suyu da temizleyicilik e, vasfını yitirmiş olacaktır. Devam edelim. Peki, وَتَجُّزُ تَهَارَتُ بِمَا اِنْ خَالَتَهُ شَيْءٌ تَاهِرٌ Bir su düşünelim ki, bu suya temiz bir nesne, temiz bir şey karıştı. Ki o camittir, donuktur. Fakayara ehad ev safihi üç vasfından birini değiştirdi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 değişmasında ise Sud'un vasfından daha ziyade e, mahiyetine yani rikat ve seylana bakacağız ki tabiatına bakacağız. tabiattından çıkıp çıkmamasına göre hüküm alacaktır. Hatta burada Musannif diyor ki فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهۜ Üç vasfından birini değiştirse. Sanki buradan şu anlaşılıyor, üç vasfından ikisini değiştirirse o zaman böyle bir suyla abdest alınmaz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 Tabi burada şunu da beyan edelim. Bizim bahsettiğimiz bu olay suyun şeran temizleyicilik vasfını yitirmemesidir. Ama o suyun hijyen olup olmaması bu bir bahsi diğerdir. Bunu karıştırmamak gerekir. Yani beklemiş bir su.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 Bu suya necaset karıştı. Böyle bir suyu lem ye el min böyle bir suyla abdest almak caiz değil. Kalilen kâne ev ister o su az su olsun ister o su çok olsun. İster suyun bir vasfı değilsin veya suyun herhangi bir vasfı değişmesin. Niye böyledir? لَاَنَّ النَّبِيَ عَلَيْسَلَاتُ وَالسَّلَامُ اَمَرَ بِحَفْضِ الْمَاءِ مِنَ النَّجَاسِ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 Nitekim fe kâle vesselam, la yebûl lenne ahâdikum fil Efendimiz buyuruyor ki daim olan, durgun olan suya sizden biriniz bevletmesin. Ve la, ve la ya'tesi lenne fîhiminel cenâbe ve Cenabettikten ettikten, cunukluktan da böyle bir suda yıkanmasın. Burada aslında bir kuraldan bahsediliyor. Yani zıttı nehyedin, bir şey nehyediliyorsa ve onun zıttı da tek bir şey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 Yine başka bir hadis-i şerifte bak Ve vesselam مِنْ biriniz uyandığında fela yamisenne yadehu fil hatta yasilha elini üç kere yıkamadıkça elini suya daldırmasın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 Demiş ki hocam gusül abdesti tam olarak nasıl alınıyor? Herkezden başka bir şey duyuyoruz. Teşekkür ederim demiş. E, Tabi farzlarına, sünnetlerine ve edeplerine riayet ederek kişinin gusül abdesti alması, e, banyoya girmeden önce euzü besmele çekmesi, çünkü banyoda bunu yapmaz. Genelde usta alacağımız mahal e, necis olma mahalli olacağından dolayı, pis olma ihtimali olduğundan dolayı ve üzerimizde müsait olmayacağından dolayı e, bu edeb, edebe aykırı olarak görülüyor. Dolayısıyla dışarıda avuz besmele çeker, banyoya girer. E, peştemal kullanması edeptir. Eğer banyo dar ise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 vücudunun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde üçer kere vücudunun tamamını yıkayacaktır. Ee, sakallarını hilalleyecek. Altı altına suyun ulaşmasına gayret sarf edecek. Eğer e, saçları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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İyak nəgbed ve iyak nəstegin.